يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كسرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغبا يا أيها الذين أمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ابنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد Fasıl tağan hadis kelamullah ve hayra'l hadi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Beşer'l umur muhtetataha ve kullu muhtetatin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve Değerli kardeşlerim İnşallah bu sezonda tevhid kitabımıza devam ediyoruz. Kitabımızın kitabımızın ismi biliyorsunuz Kavlün Müfîd. Yani faydalı söz. Tevhid üzerine faydalı söz. Ee, Muhammed Salih Hüseyin Rahimahullah'ın Allah'ına rahmet etsin Onun şerhi, kitabın aslı ise Şerh edilen kitab ise kitab Tevhid ee, Muhammed İbni Abdülvehhab Et-Temimini Allah her ikisine de rahmet etsin Geldiğimiz konu Allah Azze ve Celle'nin kaderleri üzere, yani takdir ettiği şeyler üzere sabretmek imandandır. Yani Allahu Teala kula bir şey takdir ettiyse, ona sabretmek imanın bir gereğidir. Konu bu. Çok önemli bir konu. İnşallah bundan Rabbimiz, benim, öncelikle benim istifade etmeni ve e, dilimin bağını çözmesini, sizin de bundan istifade etmenizi. Nasib etsin Allahu Teala. Sabır kardeşlerim sözlükte mefsı e, hapsetmek manasına geliyor. Yani Arap bu türle sabran dediği zaman sabran öldürüldü dediği zaman yani hapisken öldürüldü, Yahut esirken öldürüldü manasına açıklıyor sözlükte. Yani ne demek? Hapsetmek. Sabır, nefsi hapsetmek. Yani tutmak manasına geliyor. İstilahta, ya kavram olarak, dinin kavram olarak herhangi bir şey üzere Ya da herhangi bir şeye karşı nefsi e, hapsetmek yani tutmak manasına geliyor. Sabır ve istilafir. Üç kısımda e, inceleniyor. Muhammed Salih Hüseyin Rahmetullahi Aleyhi bunları bir şekilde açıklamış. Birincisi sabrı üç kısma ayırıyor kardeşlerim. Birincisi Allahu u Teala'nın e, emirlerine karşı yani itaat üzere sabretmek. Allahu Teala'ya itaat üzere sabretmek. Ve'mur ehleke bis salati vasfabir aleyha. Taha suretinde Allah Azze ve Celle Böyle buyuruyor. Diyor ki ehleke bir sana Ehline, ailene namazı emret bir <gülüyor> عَلَيْهَا Bunun üzerine de sabret. Şimdi burada iki tane emir var. Birincisi kişinin ailesine, çoluğuna, çocuğuna sorumlu olduğu kişilere namazı emretmesi. Evet. Bu biraz ağır gelebilir insana. Ama bunu emredecek. Bu allah Teala'nın emri. İşte bu yönüyle itaat ettiğimiz zaman bu ömre Allah'ın bu ömrine karşı sabırlı olmuş oluyoruz. Sabrı yerine getirmiş oluyoruz. İkincisi, bir aleyha ve o namaz üzere de sen de sabret." Diyor. Nefsimiz de sabredecek buna. Özellikle namazı namazı kılan, namaza müdavim yani devamlı olan kardeşlere nasihatim Yatsı ve sabah namazlarına hasleten dikkat etsin. Yatsı ve sabah namazları, Özellikle sabah namazı. Bu hususta zaman zaman sizlere dikkat çekiyorum. Sabah namazı şahitlidir kardeşler. Gece melekleri, gece görevli melekler ve gündüz meleklerinin değiş değişim esnasında kılındığı için her iki melek tarafından da yazılıyor. Ve cemaat. Subhanallah. Cemaate gidildiği zaman kişi Allah'ın zimmeti yani koruması altında oluyor. Cemaat gidebilen, hasta olmayan, gerçek mazereti olmayan kimseler için vaciptir. Allah Azze ve Celle bunun kadrinin kıymetini bilmeyi nasip etsin bizlere. Evet. İşte bunun gibi Allahu u Teala'nın emrettiği şeyler üzere sabretmek. Namaz, Zekat, oruç, hac, iyiliği emretmek vesaire. İtaatler üzere sabretmek. İkincisi, Allah Azze ve Celle'ye isyan, isyan etmemek üzere sabretmek. Yani büyük veya küçük günah işlememe üzere sabretmek. Buna da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası örnek veriliyor. Azizin karısı biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın nefsinden murad almak istemişti. Yani onunla birlikte olmak istemişti. Yani... Ve bu kadın e, kendi odasında iken kapıları kapatıyor. Güç, kuvvet, emretme yetkisi. Yani makam, mevki yetkisi tamamen bunda. Yusuf Aleyhisselam ise bunun karşısında emredilen. Yani memur bir konumda. Böyle gücü, kuvveti varken Yusuf Aleyhisselam bu kadının davetine icabet etmiyor kesinlikle. Allah'a karşı yapacağı isyan ve mahsiyete karşı ne yapıyor? Sabrediyor. Rabbisinden gelen burhan ve delili görerek nefsini tutuyor. Ve orada Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onu hikaye eder tarzda o hadiseyi. Düğüyü Yusuf Aleyhisselam Rabbis sicnu Rabbim bu kadınların bu insanların beni davet ettiği şeyden zindan daha hayırlıdır. Yani hapse girmem daha, benim için daha hayırlıdır diyorsun hanım. Bunu gözardı. Ve inna tasrif ankidehunna asbu ileyhinne eğer sen bu kadınların yani bu benim masiyet işleme, işleme, işleme, işlememe sebep olacak bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsam ben onlara meylederim, meyledebilirim. As mı ülehin Ve ekum mine cahilin. Bu durumdan da bu durumda da cahillerden olurum. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle onu bu durumdan koruyor, muhafaza ediyor. Onun için gençlere Yusuf suresinin tefsirini ebn Kesir'den, Rahmetullah Aleyhüm, ve Abdurrahman Sa'di'nin tefsirinden okumalarını tavsiye ediyorum. Bekar olan gençlere özellikle. Yusuf Suresi. Burada çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Yusuf Aleyhisselam nasıl o anda kendisini koruduysa, gençler içinde aynı şey geçerli. allah Teala onlara da koruyacaktır. Yeter ki biz Allah Azze ve Celle'ye yakın olalım. Onun dinine karşı samimi olalım ve bir şeyler öğrenelim. Evet. Üçüncüsü kardeşler, Allah'ın takdir ettiği şeylere karşı sabretmek. Konumuzun asıl e, mevzusu da buydu zaten, içeriği. Başlığı da bu. Allah Azze ve Celle bir şey takdir ettiyse, bir musibet, bir bela takdir ettiyse bunlara karşı sabretmek gerekiyor. Fosfor <fasbir> le <li> hükmün Rabbike. Fosfor le ayet Rabbike ait Rabbinin hükmüne sabret bunu içeriyor. Yani Allah azze ve celleden sana gelecek musibetlere, belalara, ezalara, ezalara, sıkıntılara yani takdir edilen şeylere karşı sabret diyor. Bir başka ayet kerimede Ahgaf suresinde Fasbir kema sabara Ulul azmi minel rusul Peygamberlerden azimet sahibi büyük iş sahibi peygamberlerin sabret, sabrettiği gibi sen de sabretin Onlar için kafirler için acele etme Ulul azim dediğimiz büyük iş sahibi azamet sahibi kesin karar sahibi peygamberler var 5 tane bunları zaman zaman söylüyor Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar birçok ezalara, sıkıntılara katlanmışlardı. Kavimlerinden gelen birçok ezalara, sıkıntılara, başlarına gelen musibetlere sabretmişlerdi. İşte bunun gibi sabretli. Yani Allah'ın sana takdir ettiği ezalara sabret. Yine aleyhissalatü vesselam kızına e, taziyede bulunması için bir kadın için diyor ki Murha ona emredin fel, fel tasvir vel sabresin ve karşılığını Allah'tan beklesin. Yani bir cenaze ile e, musibete uğramış yani cenazesi var. Sabretsin ve karşılığını Allah'tan beklesin. Sabır kardeşler bu üç şekilde kısımlandığında en üst derecesi, en üste olan Allah Azze ve Celle'ye itaat üzere sabretmek diyor müelli. İkincisi Allah'ın masiyetlere karşı sabretmek. Üçüncüsü de Allah'ın takdir ettiği musibetlere karşı sabretmek. Yalnız bazı insanlar için masiyetlere, günahlara sabretmek, itaata sabretmekten daha ağır gelebilir. Düşünün, genç bir insan, namaz kılan, ibadet eden bir insan ama aynı zamanda güç, kuvvet sahibi ve bekar, şehvet sahibi bir insanı düşünelim. Güzel bir kadın kendisini davet ettiği zaman belki de yüz rekatlık namaz ona hafif gelecektir. Ama o masiyete sabretmesi o kadının davetine icabet etmesi zor gelecek. Yani kişiye göre değişebilir. Her ne kadar böyle sıralansa da yani Allah'a e, itaat üzere sabretmek, masiyetlere sabretmek Allah'ın kaderine sabretmek hususunda üç. Bu üç maddeyi sıralasak da bazı bazı kimseler için günahlara sabretmek daha ağır gelebilir. Yahut da bazıları Allah Azze ve Celle bazılarını bir kaza, bela, hastalık, yahut ölümle imtihan eder. Bunlara sabretmek, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ve benzeri salih amellerden çok daha Allah'a olan itaatli itaatli gerektiren amellerden daha ağır gelebilir. Onun için Muharrede bir hadis var. Bunu müjde olarak veriyorum. Diyor ki kim Allah Azze ve Celle her kimi safiyyesi ile yani sevgilisiyle en sevdiği bu arkadaşlarından, eşinden, dostundan, dostundan, akrabalarından, çocuklarından imtihan ederse, yani onu vefat ettirirse, en sevdiği candan sevdiği bir kimseyi vefat ettirir, onu alır, o şekilde imtihan ederse buna da sabrederse kul diyor, onun karşılığı cennettir sübhanallah. Çok önemli bir şey. Sabır var ya sabır. İmanın, imanın baş kısmı sabır. Evet. Demek ki genel olarak sıralama böyle ama kişiye göre değişebilir. Kişiye göre değişebilir. Sabır, sabır. Özellikle itaatler üzere Allah Azze ve Celle'ye ibadetler üzere sabretmek hem sorumluluğu, ilzamı yani e, mecburiyeti gerektiriyor hem de fiili gerektiriyor. O işin yapılması lazım. O yönden e, Allah Azze ve Celle itaat üzere sabretmek birinci sıradadır diyor. Ama masiyetler, günahlar üzere sabretmek ise sadece terki gerektirir. Terkin ilzamını gerektirir terk sorumluluğunu gerektirir. Yani o masiyeti işlememeyi gerektirir. Bundan dolayı ikinci sırada. Allah'ın takdir ettiği kaderlere karşı sabretmek ise hastalıklar, belalar, musibetler, ölümle birçok şey akla gelebilir. Bunlar ise Allah tarafındadır. Tarafındandır. Yani kulun bunda bir etkisi yoktur. Dolayısıyla e, yani ne fiil, yani işleme bakımından ne de terk, yapmama bakımından sorumlu değildir. Buna rıza göstermesi gerekiyor. Buna sabretmesi gerekiyor. Bu, bu cihetiyle de üçüncü sıradadır diyor. Az önce de ifade ettiğim gibi kula göre değişebiliyor. Her halükarda bu takdir edilen şeylere sabretmek gerekiyor. Veya bu saydığımız şeylere e, sabır göstermemiz gerekiyor kardeşlerimiz. Bu konuda şimdi birinci delil وَمَا يُؤْمِنْ billahi يَهْدِ قَلْبًا Kim Allah'a iman ederse kalbi hidayet bulur. Bu ayet-i kerimenin baş kısmı şöyle. مَا أَسَابَ مِنْ مُسِيبَتٍ اِلَّا بِاِذْنِ Bir musibet ancak Allah'ın izniyle isabet edebilir. Devamında bu Tekabun Suresi'ndeki bir ayet-i kerimedir. وَمَا يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ Kim Allah'a iman ederse kalbi hidayet bulur. Yani kalbi rahatlar manasında. Başına bir musibet geldiğinde bu musibete rıza gösterirse Allah'ın kaderine iman etmiş manasına geliyor. Bunu böyle tefsir ediyorlar. Yani yehti kalbe kim Allah'ın kaderine iman ederse manası çıkıyor. Yani başına gelen musibetten dolayı bu kadere iman ederse kalbi hidayet kurur. Yani kalbi mutmain olur. Kalbi hoş olur huzur dolar o gelen musibeti rahatlıkla karşılayabilir ona karşı tepki göstermez, isyan etmez onun için aleyhissalatu vesselam ela inne fil cesedi cesedi mudikaten dikkat edin bedende bir et parçacığı var bir et parçacığı vardır izah salahat salahal kalp izah salahat salahal cesedi kullu eğer o düzgün olursa bedenin tamamı düzgün olur. Ve izah fesedet, fesedel cesedi kulluhum. Eğer o bozuk olursa bedenin tamamı bozuk olur. Sübhanallah. Kalp çok önemli. Kalbin Allah Azze ve Celle'ye bağlanması gerekiyor. Kalbi ameller var. Tevekkül, yani ona dayanma, reca, ümit bekleme, korku, sevgi, vesaire. Bu ameller Allah Azze ve Celle'ye karşı kalpte harekete geçmesi gerekiyor. Bir de kardeşlerim bu hadise göre kalp, kalp nasıl bir vücutta en önemli organ ise yani bu kalp çalıştığında bu kalp amelleri düzgün olduğunda bedenin amelleri de düzgün oluyorsa fizyolojik olarak da öyle. Bunu az çok hepimiz biliyoruz. Yani kalp pompalamadığı zaman, sirkülasyon tam olmadığı zaman vücudun bütün arzaları ölmeye başlayacak. En son ölen nedir? Kalbin işi bittiği zaman ne olur? Bütün e, bütün vücudun arzalarında işi biter. Hiçbir şey ifade etmez. Ölür. İşte manevi yönden de böyle. Yani bu kalbin mesabesi vücutta neyse tevhid de bu dinde aynen öyle. Yani Allah Azze ve Celle'yi birlemek doğru bir inanç sahibi olmak dinde baş. Eğer bu tevhid olmazsa, hakiki manada gerçekleşmezse diğer amellerin bir faydası yok. Kalbi ölü olan kimse gibidir. Sübhanallah. Sübhanallah. Bu hususta bu ayet kerimeyi ter, tercüme veya tefsir ederken Alkame adında tabiinin büyüklerinden bir imam Alkame diyor ki Bu ayet yani kim Allah'a iman ederse kalbi hidayet bulur ayetini tefsir ederken Bu musibet isabet eden bir kimsedir ve bunun Allah'tan geldiğine iman eder, razı olur ve teslim, teslimiyet gösterir. Dolayısıyla da kalbi hidayet olur. Kalbi mutmain olur. Bu ayette bile kadere iman vardı Dikkat edin. Bazı insanlar, bazı hocalar kadere iman hususunda insanların kalplerine dinlerine fitne veriyorlar. Kadere iman diye bir şey yok gibi. Veyahut da kader Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sorumlu tutmadığı imanın şartlarından biri değilmiş gibi lanse ediliyor. Böyle bir fitne veriliyor. Oysaki açık ayetlerde inna şeyin halaknahu halaknahu bi kadr. Her şey bir kadere göre yarattık. diyor. Rahman şey Kamer suresinde. Bu ayette bile kadere işaret var. Hadis ha ve en tümüne bil kader, ve şerri. kaderin hayrini ve şerrine iman etmendir diyor. İmanın rukunlarından bir rukun ve çok önemli. Kadere bir insan iman ettiği zaman başına gelen musibetlere, belalara, belalara karşı kadere iman olduğu sürece rahatlayacaktır. Kadere iman etmezse onları nereye koyacak? Nereye koyacak onları? Hangi yere koyacak? Subhanallah. Allah takdir etmiş. Allah'a o edecek. Kaderin bir gereği olarak, Allah'ın kendisine takdir ettiği bir şey olarak Allah'a yönlendirecek bunu. Ona terk edeceksin. Dolayısıyla da kalbi rahat diyeceksin. Yoksa böyle olmazsa mümkün değil. Yani mümkün değil, rahat edemez insan. Bu hususta ikinci delil kardeşlerim, Sahih Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste hadiste, diyor ki, insanlarda iki şey vardır ki bu küfürdür. Yani küfürdür derken, söyleme manasını kastetmiyorum. Yani dini anlamda çok tehlikeli bir şeydir der. İnkar demek yani. Küfürdür. Bu nedir? Birincisi neseplere söylemek. Soya, sopa, ırka söylemek. Onun hakkında ileri geri konuşmak. Mesela ıı, Türk ırkı hakkında yahut Kürt Yahut Arap, yahut Japon veya herhangi bir aşiret hakkında konuşma, karalamak, yaramaz demek, toptan kötülemek böyle bir şey olamaz. Bu doğru değildir, caiz değildir. Bu işte e, insanı e, küfre götüren şeylerden bir tanesi. İkincisi de ölüler üzerine ağıt yapmak. Ağıt yakmak. Ama nasıl ağıt? Dinde yasaklanan ağıt yaka paça yırtarak, bağırıp çağırarak ağlamak bu işte küfre sebep oluyor. Evet. Şimdi burada bir önemli bir usul kaydısı var. Bir insanda bu hasletlerden biri olursa veya kafirlerin hasletlerinden, daha doğrusu kötü özelliklerinden biri olursa kötü özelliklerinden biri olursa işte böyle ölüye ağız yakmak gibi, neseplere, soylara sövmek gibi veya başka bir şey yasaklanan e, masiyetle, masiyetlerden birini işlerse, haramlardan birini işlerse bu insan yani kafirlerin yaptığı gibi küf kafirdir denilmez. Bu insan kafir olmuştur denilmez. Bunun tam tersinde bir kafir de, gayrimüslim de Güzel amelleri işlerse, yani ahlaklı olursa, e, akrabayı ziyaret ederse, efendime söyleyeyim, e, cesaretli olursa, ikram ederse, müminlerin yapması gereken, İslam'ın gerektirdiği bir ameli yaparsa, bu insan da küfründen çıkmaz. İman etmediği sürece Müslüman kabul edilmez. Bu bir ölçüdür. Yani küfür amellerinden birini yapan bir kimse, Müslümanlardan biri kimse, hemen İslam dairesinden çıkmaz, küfre nispet edilmez ve küfür amellerini, salih amelleri yapan bir kafir de, hemen İslam'a nispet edilmez, Müslümanın gözüyle görülmez. Bu usuldür. Ama tekfirciler buna dikkat etmezler. Hemen, bir insandan küfür ameli sadır olduğu zaman, yani kötü bir amel sadır olduğu zaman onu küfre nispet ederler, İslam'dan dışarıya çıkarırlar. Veya öyle düşünmeye başlarlar. Bu sıkıntılı bir şeydir. Ehl-i sünnet ve cemaatin metodu değildir. Az önce söylediğim usul geçerli. Kardeşlerim, e, insanla masiyetler ve, şey musibetlere sabretme hususunda mertebeler üzeredir. Birinci mertebe, başına bir musibet geldiği zaman insan kızar, hoşlanmaz ondan. Yani neden başıma geldi diye kalben rahatsızlık hisseder ve e, Allah'ın kendisine takdir ettiği şeye karşı içinde bir hoşnutsuzluk olur. Kerih görmeye başlar. Bu hususta ayet-i kerime, وَمِنَ النَّاسِ nasi يَعْبُدُ اللّٰهُ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan, Allah'a bir taraftan, bir cihetten ibadet edenler vardır. Diyor. Kulluk edenler vardır. Ona bir hayır isabet etse, başına güzel bir iş gelse, Allah ona ikram da bulunsa, mutmain olur. Huzur içerisinde göre. Eğer ona bir fitne, imtihan, bir bela, musibet gelse, Hemen yüzü üzere döner. Yani dininden vazgeçer diyor. Subhanallah. Ya yani güzel şeyler geldiğinde iyi çok güzel elhamdülillah. Ama başına kötü şey geldiğinde isyan, isyan dinden dönme, inkar etme. Çok büyük cahillik. Çok büyük bir musibet bu. Hasiret dünya ve ahiret. Bu kimse dünyada ve ahirette hüsrana uğramıştır. Diyor, ziyana uğrayanlar. Böyle şey olur mu ya? İnsan başına iyilik geldiği zaman iyi, güzel, iyi, Allah'a ibadete devam, hoş görmeye devam ama kötülük geldiği zaman feryadır. Zinden dönme veyahut da dinini sorgulama, şüphelenme. Evet. Biri, yani birinci kısım bu. İnsanlar demek ki bazıları böyle Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şeye karşı kızıyorlar. Yahut da bunu kalben yapıyor bir de dile döküyor. Ne yapıyor? Yakasını, paçasını yırtıyor, dövünüyor, evinin eşyasını kırıyor, yemekleri veya malı telef ediyor. Başına gelen musibetten hoşlanmadığı Böyle olmaması gerekiyor. İkincisi sabretmek. Diyor ki şair kardeşlerin, Es sabrı mislu ismihi murrun mezagatuhu. Sabır ismi gibi tadı da acıdır. Sabır kelimesinin e, geldiği yer yani mana itibarıyla acı bir bitkinin ismidir sabır. O yüzden şair böyle demiş. Es-sabru mislu ismuhu murr Sabır ismi gibi aynen tadı da acıdır. Velakin awaqibuhu min Lakin onun neticesi sonuçta sabrın sonunda elde edilecek akibet, netice baldan daha tatlıdır. Yani sabrın sonu selamettir diye büyüklerimiz boşuna dememiş. Sabrın sonu selamettir. Evet. Sabır böyle bir şey. İkinci kısımdaki kimseler işte sabrederler. Yani kalbinde başına gelen musibete misal Allah korusun, trafik kazasına veya hastalığa karşı bir hoşnutsuzluk hissede rahatsızlanır. Eza görür ama ona sabreder. İsyan etmez. Yani içindeki kötü şeyleri bastırmaya çalışır. Bu istenilen bir şeydir. Üçüncüsü rıza göstermek. Yani başına ister kötü şeyler gelsin, ister iyi şeyler gelsin, hepsine rıza gösteriyor. Hoşnut oluyor. Bu sabırdan daha üst derecede. Dördüncüsü de, Dördüncüsü de, şükür, yani başına bir şey bir musibet geldiği zaman, e, imtihan vesilesiyle bir musibet geldiği zaman, Allah Azze ve Celle'nin kendisine daha büyük bir musibet vermediği için şükretmesi ve kendisine gelen bu musibeti dünya, dünyadayken çektiği için, dünyadayken bu cezayı çektiği için, ahirete kalmadığı için şükretmesi. Çünkü, ve la ve la azab ve la âkreti eşit diyor. Ahiretin azabı daha şiddetli diyor sünanallah ve daha kalıcı ve daha kalıcı onun için ahirete Allah azze ve ccelle bırakmadığı için şükrediyor daha büyüğü gelmediği için şükrediyor bu mertebelerin en yukarısı işte Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve da bakın bir kula diyor bir üzüntü, bir keder, sahih bir hadis bu. İsabet etmesin ki mutlaka onun günahını örter. Velev ki bir diken batsın, bir diken batsın, rahatsız olacağı, şikayet edeceği bir diken batsın, bundan dahi günahları örtülür. Ufacık bir şey ya. İnsanın eline bir diken battığı zaman canı orada olur. Öyle değil mi? Ama allah Teala bununla ne yapıyor? Örtüyor. Bununla günahları örtün. İşte böyle düşünmek gerekiyor. Sabretmek, rıza göstermek ve şükredebilmek gerekiyor. Şükredebilmek. Bunların hepsinin karşılığı Allah Azze ve Celle tarafından veriliyor. Evet. Yine Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Yakap Haçaları Yanaklara vurmak, yaka paçaları yırtmak ve cahiliye bağırıp çağırması gibi bağırıp çağırma bunları yapan kimse bizden değildir. Bu, bu şeyleri bir insan ne zaman yapar? Başına bu musibet geldiğinde yapar. Başına bir iş geldiğinde yapar. Çocuğunun başına Allah korusun bir iş gelmiş olabilir. Eşinin başına, babasının, annesinin akrabalarından birinin veya candan sevdiği bir dostunun başına bir iş gelmiş olabilir veya malına bir şey gelmiş olabilir böyle bir durumda bunları yaparsa vesselam, bu bizden değildir diyor ne yapacak? sabredecek yine beşinci olarak vereceğimiz delilde de aynı şekilde Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Allah azze ve celle kula hayır murad ettiği zaman onun için cezayı dünyada dünyada verir. aceletleri dünyada verir. Bir şer murad ettiği zaman kulun şerrini istediği zaman, murad ettiği zaman onun cezasını ise ahirete orada ödemek için bırakır. Diyor. Allahu ekber sübhanallah. Yani salimen yeryüzünde dolaşan her şeyde her şeyde dünya zevklerini tadan, hiçbir musibetle karşılaşmayan kimseyi tasavvur edelim, farz edelim, Allahu Teala ne yapıyor? Ona mühlet veriyor ve cezasını ahirete bırakıyor. Allahu Ekber. O yüzden bizi, ayette geldiği gibi, وَلَا يَقُرَّنَّكَ neke الَّذ۪ينَ كَفَرُ فِي الْبِلٰهِ Kafirlerin diyar diyar dolaşması, sakın sizi aldatmasın diye. seni aldatmasın Allahü Teala, Onlara mühlet veriyorum. Onlara zaman tanıyor. Ne kadar teknolojisi olursa olsun, ne kadar üstün gücü olursa olsun, yani ekonomik olarak veya e, askeri olarak, her yönden yani, bunlar bize aldatması gerekiyor. Asıl kurtaracak olan şey Allah'a iman. Eninde sonunda İslam galip gelecektir. Allah nurunu tamamlayacak mı? Bunun var çünkü. İnnallaha la yuklifil mi'ad. Allah ise vadine sözüne muhalefet etmez. Sözünde durandır. Ondan daha sözünde duran kimse yok. Evet. Kardeşlerim, hadiste geldiği gibi Allah kuluna hayır murat ettiği zaman dünyada onu ne yapıyor? İmtihan ediyor. Ona ceza veriyor sabrını ölçüyor, günahlarını ölçüyor. Şer murad ettiği zaman, şer murad ettiği zaman ahireti bir. Şimdi Allahu Teala'ya, Allahu Teala'ya şerrin nispeti takdir cihetinde. Yani Allah'ın asıl muradı kulların iyi işler yapmasıdır. Ama kullar şer işler istediği zaman onlara o fiilleri yaratır. Yani takdir etme bakımından, yaratma bakımından şer nispet edilir. Yoksa Allah Azze ve Celle'ye şer nispet edilmez. Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin muradı hayırdır. Evet. Cezalara gelince, cezalar dünyadaki cezalar kulun dininde olur. Birincisi dinde. Ve bu en şedid, en şiddetli, en ağır cezadır. Allahu Akbar. Peki nasıl olacak dinde cezası? Diniyle alakalı olan cezası nasıl olacak? Eğer kişi vacipleri terk etmeye başlarsa, namazlarını terk etmeye başlarsa, orucunu terk etmeye başlarsa, üzerinde haç varz olduğu halde bunu terk ederse, çocuklarına karşı namazı emretmeyi terk ederse, İyiliği emretmeyi, akrabayı, sılayı, anneye babaya iyilik etmeyi terk ederse bu onun için bir cezadır. Allah Allah. Bu onun için bir dünyada cezadır. Çünkü farkına varamaz. Kişi mesela sağlığıyla, sıhhatiyle veya parasıyla imtihan olduğu zaman fark eder, hisseder. Ama bu ibadetlerden mahrum olduğu zaman bunu fark edemeyebilir. Bu bir cezadır onun için. Bu onun için bir musibet ve ceza. Çok basit bir şey değil ya. İnsanın dinde ceza görmesi çok ağır bir şey. Allah bizi korusun bundan. İkincisi nefsiyle. Yani, e, hastalanması, ondan sonra başına bir iş gelmesi, kendi başına bir iş gelmesiyle ceza görür. Üçüncüsü ailesiyle, ailesinin başına bir iş gelir, çocuğun çocuğunun başına bir iş gelir, bununla cezalanır. Dördüncüsü malıyla ceza görür. Yani her halükarda kulun başına bir şeyler gelir. Şurada oturan kardeşlerim ve beni inşallah dinleyecek olan kardeşlerin, kendi nefislerini yoklasınlar. Hayatlarından bugüne kadar, küçük olsun büyük olsun, mutlaka Hayatlarını gözden geçirdikleri zaman başlarına bir iş gelmiştir. Doğru mu kardeşlerim? Herkesin bir musibeti, bir sıkıntısı var. Herkesin musibeti, cezası kendine göre farklıdır, kendine göre büyüktür, küçüktür. Ama bir musibet bir bela geçirmişizdir. İnsanın başına mutlaka bir bela gelecekse bu dinde olmazsınız. Din hususunda olmasın Allah korusun. Din hususunda biz fitneye düşmeyelim. Allah bizim elimizden salih amelleri almasın. Kendisine imanı, kendisine salih amelleri ve ihsanı yerine getirmekten bizi mahrum etmesin. Bu bu çok ağır bir imtihan. Bunun bedelini hem dünyada hem de ahirette öderiz Allah korusun. Diğerlerine gelince nefiste Ailede ve malda imtihanlara gelince bunlara karşı da sabretmeyi nasip etsin bize. Sabretme, rıza gösterme ve şükretmeyi inşallah. Evet. altıncı delilimiz bu hususta. Cezanın büyüklüğü diyor. Yani mükafatın burada ceza ile kastedilen mükafatın büyüklüğü belanın, musibetin büyüklüğüne göredir. Allah Azze ve Celle bir topluluğu sevdiği zaman onları imtihan eder. He. Demek ki eğer müminler imtihan oluyorsa Allah Azze ve Celle onları seviyor demek. Yani bir bakış açısı bu. Hadis'in bize öğrettiği. Bu durumda bakın. Kavme yani topluluğa bela, musibet geldi, imtihan geldi ya. femen radiye فَلَهُ fe kim rıza gösterirse, o topluluk içerisinde Allah'ın verdiği musibete rıza gösterirse, Allah'tan rıza <gülüyor> elde eder. Yani Allah'ın hoşnutluğunu elde eder. Kim de, ve men sahite fe lehus Her kim de kızarsa, yani bu gelen musibeti kabullenemezse, bunu kaldıramazsa, tahammül edemezse ve kızarsa, öfkelenirse Allah'tan bir öfkeyi elde eder İmtihanlar, kardeşlerim, belalar, musibetler. Birincisi insanların günahları yüzüyle, yüzünden. Hepimizin günahları var. Günahsız insan yok. O yüzden Allahu Teala, Öme Asabekum min musibetin febimaksebet ediyekum veya fuanketir. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizin kazandığı günahlar yüzündendir. Allah ise çoğunu affederdir. Daha Allah'ın bağışladığı, affettiği bir sürü günahlar vardır. Ama bazen kişinin kusurları az olur da imtihanı, belası, musibeti ağır olur. Yani kendisini yoklar musibet, bela geldiği zaman e, ibadetlerini yapıyordur, haramlardan sakınıyordur. Hatta küçük günahlardan sakınıyordur. Ama bir bela gelmiştir. Çok ağır bir bela kendisine. Çok ağır bir musibet gelmiştir. Bu durumda sabrederse Sabredenlerin derecesine yükseldi. Allahu Teala onun sabrını ölçüyor. Acaba kulum sabredecek mi, edemeyecek mi? Sabrederse, imtihanı kazanırsa sabredenlerin derecesine yükselecek mi? Allaha mu'as-sabirin. Allah ise sabredenlerle beraberdir. Allah'ın beraberliğini kazanacak. Allahu Teala onun derecesini yükseltecek. Bundan daha güzel bir şey var mı? Onun için Allah-u Teala bir kavmi sevdiği zaman imtihan ediyor. Onlar musibet gönderiyor. Yani herkesin musibeti farklı. Yani sadece böyle e, hastalık yönüyle, kaza bela yönüyle algılamayalım onları. Huysuzluk da, çoluğun çocuğun huysuzluğu da bir musibetti. Ama burada biz kendi nefsimizi yoklamamız gerekiyor. Bunlara karşı acaba sorumluluğu yerine getiriyor muyuz? Hakkıyla yerine getiriyor muyuz? Sorgulamamız gerekiyor. Elimizden geleni yapmamız lazım. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulün an ra'iyyeti. Hepiniz çabansınız ve hepiniz gittiğinizden sorumlusunuzdur diyor. ve vesselam. Evet değerli kardeşlerim şimdi bu gördüğümüz delillerden elde edeceğimiz, elde ettiğimiz ee, önemli şeylerimizi zikredelim ve bitirelim inşallah. Birincisi eee Takabun suresindeki ayet kerimenin tefsir edilmesi. O da "Men yu'min billahi yehtadi Kim Allah'a iman ederse yani Allah'ın kaderine iman ederse kalbi hidayet bulur, mutmain olur. İkincisi e, sab sabretmek yani musibetlere karşı sabretmek Allah'a imandandır Üçüncüsü neseplere, soylara, soplara sövmek, tan etmek. Bu cahiliye işlerinden bir iştir. Dördüncüsü e, yaka paça yırtan, yanaklara vuran, musibet esnasında ve cahiliye bağırması gibi bağırıp çağıran kimseler bunlar şiddetli bir tehdit almışlar. Aleyhissalatu vesselamın tehdidini leysa minna onlar bizden değil der diyor. Biz Aleyhissalatu vesselam'ı seviyoruz değil mi? Ha, seviyorsak bunlardan uzak duracağız. Onunla beraber olmak istiyorsak bunlardan uzak olacağız. Allahu Teala musibet esnasından bize sabır, teenni, tahammül versin inşallah. Beşincisi Allah azze ve celle'nin kuluna hayır murad ettiği zaman onu imtihan etmesi. Yani onun hayrini istediği zaman imtihan ediyor. Ama tabii kul bunun kıymetini, kaderini bilir, sabreder, şükrederse, sabreder, rıza gösterir, şükrederse onun derecesi yükseliyor, günahları örtülüyor. Altıncısı kul şey Allah azze ve celle kula şer murad ettiği zaman dünyadaki cezasını ahirete bırakıyor ve orada cezalandırıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir <gülüyor> bu bir meziyet. Bu çok tehlikeli bir şey. Yedincisi, Allah'ın kulunun sevdiğinin alameti. Nedir sevdiğinin alameti? Allah Azze ve Celle kulunu seviyorsa ne yapıyor? Heh? İmtihan ediyor. Ona belalar, musibetler veriyor. Sekizincisi ise, Allah'ın imtihan ettiği şeylere, insanların başına verdiği musibetlere karşı kızmama. Öfkelenmemek. ağıza şu aza, şu dile mukayit olmak. Ha, içinden geçirebilir insan bazı şeyleri, sıkıntıyı hissedebilir. Ama elhamdülillah ki Allah Resulü vesselam hem ayetin hem de hadisin içeriği gereği bize haber verdiğine göre ümmetin içinden geçirdiklerine sorumluluk yok. Yeter ki oradan kurtulmaya çalışsın. O düşünceden insan kurtulmaya çalışsın. Elhamdülillah sorumluluk yok. Ama dile döktüğün zaman, faaliyete geçirdiğin zaman yazılmaya başlıyor. Sonuncusu kardeşlerim, belalara sabreden kimsenin sevabı. Yani belalara sabreden kimse elbette sevabını alacaktır, karşılığını alacaktır. Bela ne kadar büyükse onun karşılığı, sevabı, mükafatı da o kadar büyük olur. Evet. Teala bizim başımıza verdiği bütün musibetlere belalara sabretme ve tahammül etme gücü versin. Gücümüzün yetmediğini yüklemesin öncelikle. Eğer bize bir yük yüklerse, bir imtihan ederse, sabretmeyi, rıza göstermeyi, şükretmeyi nasip etsin. Bunlar salihlerin amellerinden, salih kimselerin amellerinden. Ve bizi dinde fitneye düşürmesin kardeşlerim. Dinimize sahip çıkıp, Kur'an'dan, sahih sünnetten hakiki bir manada dini öğrenebilmeyi ve yaşamayı nasip etsin. Ve bizleri, tüm mümün kardeşlerimizi, dünyadaki bütün kardeşlerimizi bağışlasın. Sıkıntı çeken, başta Suriye'de olmak üzere, dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize belalarına, musibetlerine, sıkıntılarına karşı şifa versin. Onları rahatlarsın, onların günahlarını örtsün ve onları ıı, Cennetinde mükafat versin inşallah. Hadi vallahu aleyhi <gülüyor> sallallahu ve Devam edecek.